Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin kapısında ihrama girdi ve telbiye getirmeye başladı. Onu duyan herkes aynı telbiyeyi söylemeye başlamıştı. Medine Nefey. ...ifadeleriyle sarsılıyordu. Yanlarına kurbanlık olarak... ...altmış deve almışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...kendi kurbanını bizzat hazırlamış... ...ve boynuna nişan olarak bir işaret koymuştu. Kurbanlıklarının başına yine... ...Naciye İbni bir tayin etmiş... ...ve yanına kattığı beş kişiyle birlikte onları yeşilliklerde otlatarak sağ salim Mekke'ye ulaştırmakla görevlendirmişti. Her ne kadar bu yolculukta esas maksat Allah'a kulluk vazifesini ifa ise de... ...Allah Resulü tedbiri elden bırakmıyor ve yanına silahlarını da almak istiyordu. Hatta ashab arasından Muhammed İbni Mesleme Başkanlığında yüz kişilik bir grubu seçmiş... ...ve bunları atlı birlikler olarak önceden göndermişti. Kılıç, kalkan, miğfer ve mızrak gibi silahların başına da... ...Beşir i̇bn Sadı görevlendirmiş... ...ve onları da Muhammed i̇bn Meslemeler'le birlikte göndermişti. Gelişmeleri Ashab da dikkatle takip ediyordu. Bir anlam verememişlerdi ve... Ya Resulallah... ...diyorlardı. Bizler Mekke'ye girerken... ...onlar yanımızda sadece yolcu kılıcı olması... ...ve bunun da kınında olmasını şart koştukları halde... ...seni bu kadar silah almaya sevk eden nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya... ...biz onlarla hareme girecek değiliz... ...ancak onların bize yakın bir yerde durmasında fayda var... ...şayet onlardan olur da bize karşı bir saldırı söz konusu olursa... ...bunlar elimizin altında olur... ...diyerek cevap verdi. Anlaşılan, Kureyş'in sözünde durup durmayacağından hala emin değildi. Belki de asabına her halükarda tedbire riayet etmenin lüzumunu anlatmak istiyordu. Zül Huleyfe'de ayrılıp da önden giden Muhammed İbni Meslem'e ve arkadaşları, merr Zahran denilen yere geldiklerinde Kureyş'ten bir grup insanla karşılaştılar. Endişelenmişlerdi ve onlara bu hareketliliğin sebebini soruyorlardı. Muhammed İbni Mesleme ve arkadaşları onlara Resulullah'ın da arkadan gelmekte olduğunun haberini verdiler. Hele Beşir İbni Saad ve beraberindeki silahlara muttali olduklarında yürekleri ağızlarına gelmiş ve yüzlerinde de renk kalmamıştı. Koşarak Mekke'ye geldiler ve durumdan ileri gelenleri haberdar ettiler. Kureyş'i büyük bir telaş almıştı. Nasıl olur? Diyorlardı. Bizler sözleşmeyi ihlal eden yanlış bir şey yapmadık. Anlaşmamıza da sözleşmemize de bağlıyız. Öyleyse Muhammed ve arkadaşları ellerinde silahlarıyla birlikte bizim üstümüze niye geliyorlar ki? Durumu daha yakından takip etmek ve gelişmelere mutlali olabilmek için de... ...Mikrez İbni Hafs başkanlığında bir heyet tertip edip... ...Yecceç denilen yere gönderdiler. Bu sırada kainatın iftarı da buraya gelmiş bulunuyordu. Vallahi de ya Muhammed... ...diyorlardı. ...senin ne küçükken ne de daha sonraları insanlara ettiğin görülmemiştir. Şimdi ise bu silahlarla birlikte kavminin üzerine hareme girmek istiyorsun. Halbuki sen... ''Kavminle yaptığın anlaşmada sadece yolcu kılıçları ve onların da kınlarında olması şartını kabul etmiştin.'' Rahatlatan cevap Allah Resulünden geliyordu. ''Ben onların üzerine silahlarla birlikte girmeyeceğim ki.'' Mikrez ve arkadaşları rahat bir nefes aldılar. Rahatlamışlardı. Efendimize dönerek... ''Zaten sana yakışan da budur. Zira sen hep iyilik ve vefa ile tanındın.'' dediler ve doğruca Mekke'nin yolunu tuttular. Şöyle diyorlardı. ''Şüphe yok ki Muhammed sizinle yapmış olduğu anlaşmaya sadık ve buraya da silahlı olarak girmeyecek.'' Bu arada Kureyş, Asab'ın zayıflıktan yürüyemeyecek kadar güçsüzleştiğinin dedikodusunu yapmaya başlamış... Ve bu ifadeler asabın kulağına da gelmişti. Medine hummasından kol ve kanatlarının kırıldığını ileri sürüyor ve onları küçümsüyorlardı. Bunu duyan asabı ı kiram hazretleri Resulullah'ın huzuruna gelip şunları söyleyeceklerdi. Şu develerimizi kesip, etlerinden yiyip, çorbalarından içsek de yarın onların yanına giderken daha zinde ve daha güçlü olsak. Ancak bu Allah Resulü tarafından makul görülmeyecekti. Önce sakın böyle yapmayın dedi ve ardından da siz elinizde bulunan azıklarınızın tamamını bana getirin diyerek onlara yeni bir kapı daha aralanacağının müjdesini vermiş oldu. Herkes elinde avucunda ne varsa alıp huzura getiriyordu. Ortaya bir sergi sermişler ve getirilen her şey bu serginin üzerine dökülmüştü. Çok geçmeden ortada büyükçe bir tepecik meydana gelivermişti. Sayıları iki binin üstündeki bu insanlar gelip buradan karnını doyurup geri gidiyordu. Ama ortadaki tepecik hala olduğu gibi duruyordu. Demek ki yeni bir ikrama daha masar oluyorlardı. Artık her biri develerini de kesme ihtiyacı hissetmeden doya doya bu ikramdan istifade etmiş ve azıklarını da doldurarak geri çekilmişti. İlhicce ayının dördüncü günüydü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merr Zehran denilen mevkiden hareket etmiş Mekke'ye giriyordu. Yıllar sonra Kabe ilk defa ikiziyle buluşacaktı. Yedi yıl önce arkasını dönerek vedalaştığı bu yere şimdi sürekli problem çıkaran insanlarıyla anlaşma yapmış olarak giriyordu. Kurbanlıkları öne geçirmiş, onların arkasından Kabe'ye doğru ilerliyordu. Zituva denilen yere tek tekbir seslerini yükseltmiş, telbiye getirmeye devam ediyorlardı. Kabe'ye saygıyı ilk defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceklerdi. Abdullah İbn-i Revaha, kasvanın yularını tutmuş, Allah Resulü'nün önünde yürüyor... ...ve dünden bu yana gelinen noktayı ifade eden şiirler söylüyordu. Onun bu halini garipsiyen ...ve yaptığının ne kadar doğru olduğunu kendisine hatırlatan Hazreti Ömer'e... ...yine Allah Resulü cevap verecek ve Hazreti Ömer'e... ...ben de duyuyorum ey Ömer, ses etme... ...diyecek ve Abdullah İbni Revaha'yı kendi haline bırakmasını isteyecekti. Sözün ayrı bir gücü vardı ve... ''Bırak ya Ömer, şüphesiz ki o, okların işlemesinden daha tesirlidir'' diyerek bu güce işaret edecekti. Bu arada Hazreti Abdullah'a da dönecek ve Mekke'ye girerken şunları söylemesini emredecekti. ''O Celle Celaluhu, öyle bir ilah ki kendisinden başka ilah yoktur. Kuluna nusretiyle yardım eder, ordusunu galip kılar... ...ve karşısında yer alan yığınları da tek başına yok eder. Artık Abdullah İbnü Revaha Allah Resulü'nden öğrendiği bu sözleri tekrar ediyor ve onun bu cümlelerini duyan ashab da aynı şeyleri seslendiriyordu. Yıllardır matem tutan Mekke ilk defa bayram neşesine bürünmüştü. Bilhassa muhacirlerin sevincine diyecek yoktu. Onlar için her köşede bir hatıra gizlendi. Bilhassa Haşim oğullarının çocukları Efendimizin etrafında halkalanmış sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. Kabe'ye gelinmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kabe aynı noktada buluşmuş ve mihrabla minber yan yana gelmişti. Resulullah'a bir kötülük yapılma ihtimaline binaen, Ashab-ı kiram onun etrafında etten duvar örmüş, pervane gibi dönüyorlardı. Anlaşma gereği üç gün burada kalınacak ve dolu dolu Rabbe iltica ile kullukta bulunulacaktı. Teveccüh tam ve kulluk adına kıvam da zirvedeydi. Artık tavaf başlamak üzereydi... ...ve Hacer-i Esved'i istilam etmeden önce... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...ihramının bir ucunu koltuğunun altına alıp... ...sağ omzunu açmış... ...ve diğer ucunu da sol omzunun üzerine atmıştı. Asabına bir de tembihi vardı. Bugün kendisini daha güçlü gösterenlere... ''Allah merhamet etsin.'' diye dua ediyor, ''Onlara hoşlanmayacakları şekilde görünün.'' diye tembihliyordu. Maksadı kendilerini zayıf gören ve bunu dillerine dolayan müşriklere, müminin izzet ve azametini göstermekti. Bunun için de bilhassa ilk üç şafta sert adımlarla ve başlar dik, göğüslerde ileri çıkmış olarak Kabe'yi tavaf etmelerini isteyecek, ve kendisi de bunu tatbik ederek asabına örnek olacaktı. Sayıları 2000'in üzerinde olan, gözü yaşlı, sesi gür ve adımları sert bu insanların oluşturduğu manzara gerçekten de seyre değerdi. Ve daha başlarına çekilen müşrikler de zaten onu yapıyorlardı. Tekbir ve telbiye sesleri Faran dağlarına kadar çarpıp geri geliyor. Mekke Vadisi'nde tarifi imkansız bir yankı oluşturuyordu. Bütün bunların bir dili vardı ve Mekke müşrikleri bu dilin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Öyle vakti girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e seslendi ve ezan okumasını istedi. Bilal-i Habeşi Kabe'de ilk defa Allah'ın adını haykıracaktı. Onun için bu ...en büyük idealdi. Zira içinden geldiği gibi burada Allah'ın adına haykırma fırsatı bulamamış... ...hep işkenceler altında inim, inim bir hayat yaşamıştı. Hemen çıktı Kabe'nin üstüne ve sesinin olanca gücü ve güzelliğiyle ezan okumaya başladı... Kuvaykı Ağan Dağı'nın Hıcr tarafına bakan yanına oturup da, Kabe'yi tavaf edenleri seyreden müşrikler... ...ilk ekber. defa kulaklarına gelen bu sesle irkilmiş, bu hayretten hayrete düşerek kendi aralarında konuşuyorlardı. Ebu Cehil'in oğlu İkrime... İyi ki Allah Ebul Hakem'e ikramda bulundu da şu kölenin söylediklerini duyurmadı. Diyor... ...ve babası Ebu Cehil'in böyle bir manzaraya tahammül edemeyeceğinin altını çiziyordu. Ona Safvan i̇bn Ümeyye katıldı. Şu anı görmeden önce babamı alan Allah'a hamdolsun. Diyordu. Onlara Halid i̇bn Esid de katılacaktı. O da... Bilal'in Kabe'nin üzerine çıkıp da çığırtkanlık yaptığı... ...şu günleri görmeden önce babamı öldüren Allah'a şükürler olsun. Diyordu. Süheyl İbni Amr ve onunla birlikte olan bir grupsa... ...Hazreti Bilal'in ezan sesini duymamak için... ...kulaklarını tıkayıp yüzlerinde de kapatmış... ...Allah kelamını duymak bile istemiyorlardı. Kin, nefret ve kıskançlıktan köpürüp duruyorlardı. Ama yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Her şey anlaşmanın kurallarına göre yerine getiriliyordu. Gözlerine ilişip de kulaklarına kadar gelen her manzara... Kabe'ye ayrı bir canlılığın geldiğini gösteriyordu. Düne kadar haklarında ileri geri konuşulan ve halsizlikten adım atacak mecelleri kalmadığı söylenen insanlar bunlar olamazdı. Öyleyse ya bugüne kadar kendilerine anlatılanlar yalandı, ya da Allah Resulü ve asabı kiramızinde tutan başka güçler vardı. Kendi kendilerine sizin sıtmadan dolayı halsiz düştüklerini iddia ettiğiniz insanlar bunlar mı? Bunlar çok güçlüler. Baksanıza. Tavaf ederken normal yürümekle bile iltifa etmiyor. Adeta ceylanların sekmesi gibi koşturuyorlar. Diyip şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Bir aralık Fahri Kainat Efendimiz onlara Kabe'nin içine girme isteğini ulaştırdı. Burunlarından soluyorlardı. Ve anlaşmada böyle bir madde yoktu. Diyerek hemen bu talebi geri çevireceklerdi. Nihayet Efendiler Efendisi tavaf namazını da kılmış, Safa ile Merve'ye yönelmişti. Burada da yedi kez gidip gelecek ve nihayet Merve'de durarak kurbanlar kesilecekti. Artık ihramdan çıkma vaktiydi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından hırâş İbni Ümeyye'yi yanına çağırarak mübarek saçlarını tıraş ettirdi. Böylelikle kaza umresi tamamlanmış oluyordu. Umre işi biter bitmez efendiler efendisi 200 kadar asabına emrederek her ihtimale binaen yedceçte bulunan silahların başında nöbet bekleyen arkadaşlarının yanına gitmelerini ve nöbeti devralarak onları da Kabe'ye göndermelerini emredecekti. Böylelikle umre niyetiyle yola çıkan herkes vazifesini yerine getirmiş olacaktı. Sayılı günler çabuk geçmişti. Buraya geldiği andan itibaren kendini ibadete veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için Abdah denilen yerde bir çadır kurulmuştu ve kalan zamanlarında Resulullah buraya geliyordu. Dördüncü günün sabahında yine Kureyş'i temsil eden Süheyl İbni Amr ve Hüveytib İbni Abdülüza Allah Resulü'nün yanına gelecek ve Artık vakit geldi ve süre tükendi. Hadi burayı terk et. Diyeceklerdi. Bu sırada Allah Resulü yanında bulunan bir grup ensarla konuşmaktaydı ve onlara dönerek. Bana birkaç gün daha mühlet verseniz de aranızda bir süre daha kalarak size velime yapsam. Diye teklifte bulundu. Bizim senin yemeğine ihtiyacımız yok. Diyorlardı. Aramızdan bir an önce ayrıl ve git. Üç gün doldu. Allah aşkına ya Muhammed. Seninle yaptığımız anlaşmada yurdumuzu hemen terk etmenden başka bir seçenek de yok. Onların Allah Resulüne kaba davrandıklarını gören Saad ibn Ubade ileri atıldı. Çok kızmıştı ve "Ey anasız kalasıca!" diye seslendi. "Burası ne senin toprağın ne de babanın yeri. Vallahi de Resulullah buradan ancak anlaşmanın gereklerine uyarak çıkar." Yoksa sizin zorlamanız da değil. Hazreti Saad'ın bu çıkışı Allah Resulünü de tebesüm ettirmişti. Bu bir insanın liderine karşı göstermesi gereken bir hassasiyetti. Ancak durumun nezaketi bunu kaldıracak gibi değildi ve belli ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nezaketiyle muhataplarını eritmek istiyordu. Onun için Hazreti Saad'a dönecek ve ey Saad. ...diye seslenecekti. ''Bizi kendi konağımızda ziyaret eden bu insanları incitme.''